İslam'da en ayıp şey halka el er Bundan Bunda ayıp bir şey yoktur hiç. Hatta bir fukara kifaz ne kadar aldı mı, yiyecek kadar, ölmeyecek kadar aldı mı, yememez sonra. Haram olur. Ama bizim şimdilik bilmiyoruz bizim fukara hangisi değil, karmakarışık olduğu iş. İsyenlere veriyoruz, boş çevirmiyoruz kapımızdan. Çünkü Allah da öyle demiş, demişiz sahiri boş çevirme kapından demiş. Az çok bir şey vermesin de tatlı sözden defet başından. Tatlı acı söz söyleme, akırap olma, yine olma sokma kimseye.